niyazlıdır tamam mı? ve ihtiyaç sahibidir veyahut da gelirini geliştirmek istiyor mesela ne yapıyor? gidiyor kuaförcülük yapıyor ve burada kuaförcülük yaparken de mesela bakıyorsun ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın sakındırdığı bazı modelleri yapıyor kadınlara çünkü burada kuaförcülük yapıyorsa bir kadın diyor ki ben işte filan artistin şeklini istiyorum biliyorsunuz her kuaförcüde dergiler var Saç modelleri var. Saçlar mesela arkadan yukarıya kaldırtırılıyor. Vesselam, Müslüman kadının saçlarını böyle yukarıya doğru devenin körçüğü gibi kaldırması kesinlikle yasaklıyor ve alânetliyor. Veyahut da model verdiriyor. Şu artist gibi, bu artist gibi veyahut da işte şu Avrupalı veyahut da şu Yahudi veyahut da şu Hristiyanın kadını modeli gibi, şu gibi bu modeller gibi veyahut da terzi kadın. İşte şuradan yırtmaclı, şuradan Memlele, şurada bilmem neleri falan filan böyle hep Allah'a isyan edici hareketler yapıyor. Tabii ki bir Müslüman kadın böyle bir iş yerinde çalışması veya ota eğitim görmesi doğru değildir tabi. Niçin? Çünkü burada Allah'ın razı olmadığı şeyleri yapacak. Ve o Allah Celle Celalü razı olmadığı şeyleri yap yaptığından dolayı da bazı mala sahip olacak. Dolayısıyla bu mal halal kazancı olmuyor. Halal kazanç olmayınca da çoluk çocuğuna haram kazancı yedirmiş oluyor, olacak. Öbür tarafta mesela diyelim ki gidiyor bir sekretör oluyor mesela. Ve sekreterlik yaptığı yerde patronuyla baş başa bir odada oturuyor. Hanisi sallam. Yabancı bir yabancı bir kadın, yabancı bir erkeklerle bir erkekle bir arada otturması kesinlikle yasaktır. Yabancı derken en Nikahları birbirine düşüyorsa ve üçüncüsü şeytan diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti diyor ki yani yabancı erkeklerin ve nikaha düşen erkek ve kadınlar bir arada oturması şey yaparken e, bu meseleyi konuşurken biz diyor ki peki ya Resulullah diyor. "Velhamd" diyor. Elhamd diyor, "o ölüm" diyor. Elham kimdir biliyor musunuz? Kocanın akrabaları. Kocanın akrabaları ve özellikle dediği gibi kaynı. Kaynı ve yani kocanın akrabası, amcası oğlu, falan, dayısı oğlu falan e, veyahut da onun kardeşi ve bu şekilde. Tamam mı? Ve burada Ali Satt ve bu tür ihtilatı, karışmayı kesinlikle ne yapıyor, yasaklıyor. Dolayısıyla Müslüman kadın eğitim, ay iş açısından bir eğitim görecekse, bir meslek öğrenecekse O öğreneceği meslek veyahut da yapacağı iş kadınlar arasında olması gerekiyor ve yaptığı iş şari şariatta mutlak manada mübah olması gerekiyor. Örneğin biliyorsunuz bazı iş yerlerinde konfeksiyon elbiselerini diken bazı modeller veri yapıyorlar işte o muslüman o muslüman terziyi örneğin elbise yapıyor o yaptığı elbise Müslüman kadın onu giydiği zaman dışarıya çıktığı zaman veya ota giydiği zaman aynen Yahudilere, Hristiyanlara yok şu artista, bu artiste benzeyeceğinden dolayı kendisi de orada sebep olduğu için bu nedir? Haramdır. Niçin? Çünkü Allah Celle Celaluhu Maide suresinde diyor ki ikinci ayette ne diyor? Ve alal ismi vel udvan. Ondan önce diyor ki ve ta'awenu alal birri vettekva. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى اي iktat taqwada yardımlaşınız her hayırda yardımlaşınız ancak ولا تعاونوا على الاثم sakın günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız her günah olan şeyde yardımlaşmak kesinlikle caiz değildir karşılığı mutlaka günahtır On için biz gışçı yani orada mesela ahlakta ne yaptı neyi konuştuk kandırmayı konuştuk adam iş sahibidir örneğin altıncudur. Örneğin efendim e, oduncudur. Örneğin doma yani e, sebze satıyorum. Efendim meyve satıyorum. Efendim mobilyacidir. Efe yani iş alanında kandırıyor mesela. Aleyhisselam diyor ki bizi kandıran bizden değildir. Ha o zaman işinde gücünde Müslümanlara ve gayri Müslümanları kandırıyor veyahut ta hile yapıyorsa o müslüman erkek ve müslüman kadın kesinlikle o yaptığı şeyden mutlaka Allah Celle Celalühü tarafından sorulacak onu o soruyu açıklamadılar mı hani nasıl bir soru diyor